Günaydın Açık Radyo'nu sevgili dinleyenleri. İyi bir hafta dileğiyle Bilgi Canı'nın hukuku programının e, bugünkü konuğunu sizlere takdim edeyim. Sayın Avukat Vedat Gürer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sevgili program ortağım Murat <gülüyor> dostlar. E, okyanus ötesinde. Bağlandı mı oradan bağlanacaktı. Neyse o bize sonra katılacak. İsteği o yöndeydi. E, i̇ki hafta evvel Vedat Bey Sizinle malum kanunu konuştuk. Evet. Ee, siz çok değişik yaklaşmıştınız ki çoğu dinleyicimizin ve Açık Radyo'nun da e, o yaklaşım çok hoşuna gitti. Açık Radyo'nun ana sitesinden de link verildi e, anlattıklarınıza. E, 5651 sayılı kanunu idare hukuku açısından, idare hukukunun temel ilkeleri açısından evet. e, eleştirmiştiniz değişiklikleri. Sonra demiştik ki hatta yayından sonra biz iddialara da girmiştik. Onun <gülüyor> cumhurbaşkanı bunu onaylar mı onaylamaz mı diye. Ya biz kazandık. Maalesef bir gömlek borçluyum sizi. <gülüyor> Şimdi e, bu aşamadaki durumu değerlendirmeniz için bugün yani, canlı yayına rica ettik sizi. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Bu tabii şimdi kanunlaşmış olduğu için artık daha rahat konuşabiliriz. O zamana kadar kanunlaşmayan maddeleri konuşuyorduk. Şimdi burada tabii ki, ki önce nasıl oldu da bu böyle onaylandı? Hani bir torba yasa var ya ben bu torba yasa konusunda biraz şikayetimi dile getirmek istiyorum. Şimdi bu torba yasa şöyle bir şey. Yani bir e, ticari veya esnaf geçmişinden geliyorsanız hani iki tane portakalın yanına bir üçüncü çürüğü de e, koyduğunuz zaman onu da alacaksın diyorsunuz müşteriye. Şimdi bu şekilde hep geçirmeye çalışılıyor her şey. Bu, bu da vicdanları rahatsız eden bir şey. Yani böyle bir iki tane doğru var, bir tane yanlış var. E bunu da kaybur edelim. Nitekim Cumhurbaşkanı da burada vicdanı rahatsız oldu ama tabii çünkü ne dedi? Onaylıyorum ama hani değiştirecekler. Konuştum. Hmm. Ya hangi birisini bunun acaba eleştirmek lazım? Şimdi bir kere teorik olarak hani bu demokrasi denen, temsili demokrasi denen sistemde Hani teorik olarak bile milletin vekili vardır, e, partinin vekili yoktur. E, dolayısıyla herkes orada milletin vekili olarak oy kullanırlar. Mesela aynı şekilde geri gelecekti dediğiniz zaman aslında iradeye ipotek koymuş olursunuz. Yani özetle meclismatik diyoruz biz hani ne koysam geçiyor. <gülüyor> meclismatik, <gülüyor> güzeldi. Yani bu, bu şekilde baktığınız zaman, şimdi demokrasinin o zaman şekli bir şartını yerine getiriyoruz. İşte geçecek, aynı şekilde gelecekti diyor Cumhurbaşkanı. Bunu yadırgamaması bile yanlış bence. Yani ne yapması gerekiyordu? Tabii ki benim kanaatim, bu kişisel kanaatim. Reddedeceksiniz, aynen onaylayıp gelecek. O zaman hiç olmazsa şeklen, biz derdik ki yani vatandaş olarak, ya bak gördün mü hani. Beğenmediği bir şeyi reddetti ama meclis hata yaptı, devam etti hataya. Şimdi buradan daha vahim şeyler çıkıyor. Bakın nasıl bir şey çıkıyor mesela. Diyor ki ben konuştum çocuklarla hani düzeltip gönderecekler. Yani özünün hatalı olduğunu biliyorum fakat onaylıyorum. Şimdi bu artık demokrasi değil bunun adı. Yani bunun adı meclisin iradesini de biz biliyoruz. Konuştuk mu düzeltirler şey yani. pardon bir soluklanın diye <gülüyor> soruyorum bu soru <gülüyor> gene pek bir heyecanla girdiniz çünkü aksi mümkün olmuyor zaten kolay kolay e, dünkü Huber Köşkü'nde gazetecilere ne gerekçeyle öyle bir kahvaltı evet. verme gereği duyduysa Artık orası tartışılabilir tabii. Her neyse o kahvaltıyla ilgili bazı notlar okudum gazetecilerin... Hmm. ...bugünkü sabah yazılarında. Ee, bir kere aynen onayla şey vetolasaydım aynen önüme gelirdi. Ee, bu da vakit kaybı olurdu. Çünkü önümüzde seçimler var demiş. Yani kanun Acelemişti. tekniği açısından altını ha. çizdiğim şeyler. <gülüyor> evet. Ondan sonra öyle... E, ben bunu onaylıyım da şuraları düze, düzeltilir nasıl olsa diyerek e, Cumhurbaşkanı'nın kanun onaylama usulü var mı diye. O da canım? merak etmiş. E, araştırdım diyor. Süleyman Demirel de böyle e, yaptığı olmuş diyor. Ahmet Necdet Sezer de böyle e, imzaladığı olmuş. Bunu söyleyerek diyor zaman zaman diyor. Ondan sonra e, ve sonra sizin demin bulduğunuz o harika kelime ve kavrama geliyoruz. <gülüyor> Meclismatik merak etmeyin diyor. Hı -hı. Çoğunluğu olan bir şeyiz. Hani ben her ne kadar partiler üstüysem de benim kurduğum parti ve birçoğu halen bakan. Hı -hı. Ondan sonra yani neticede bir matematik hatta aritmetik. Maalesef, ee, evet. Ama zaten galiba Türkiye'de demokrasi de öyle değil mi? Yani işte bir travmay, matematik yani bir, bir durağa kadar biniyorsunuz. Gerektiğinde maritmetiği kullanıyorsunuz. Hı hı. Şimdi buna da tabii ki daha önceki insanların yaptığı hatalar varsa siz bunları düzeltmekle mükellefsiniz. Hı hı. Yani kurumlar geçmişteki hatalardan öğrenirler. Yani kurumlar da öğrenir. Tutarlı olma kaygısı diye bir şey yoktur burada. Buradaki tutarlılık toplumun aleyhine çalışır. O yüzden yani bu tür öğrenme süreçlerinde burada bir şey öğrenilebilirdi demokrasi adına. Onu e, öğrenememiş olduk gene. Hmm. Hatta sağlamlaştırmış olduk. Yani biz böyleyiz ve böyle yaparız. Hani o zaman da hani şöyle bir şey var. Benze, benzetme olarak verilebilir. Teşbih tarzı olmaz demiş atalarımız. Bu Avrupa Birliği'ne girme konusunda hani hep şöyle bir espri yapılır. Yahu der Avrupalı hani şu elindeki pek şeyi bıraksan e, İbriye'yi, belindeki şeyi de çıkarsan peşkir. Ben seni alacağım ama yok sen <gülüyor> ben öyle gireceğim. <gülüyor> Şimdi o başka bir kulüp. Şimdi burada böyle bir kafa. Yani bu Doğu ve Batı'nın tipik bir yansıması diyebilirim. Yani daha da böyle bir entelektüel tartışma gibi yapsak yani. Şimdi Avrupa dediniz, Doğu Batı dediniz. Ee, Selahattin Çolak işaret ediyor. Ee, Murat Loster bağlanmış. Ha, çok güzel. Günaydın hı hı. diyelim. O batılarda o. Murat. Günaydın. Ben dinliyorum sizi. Bir şey Günaydın. Deneyim, Günaydın. Için. Okya Okyanus ötesinden program yapıyorsun bu arada yani. Evet evet. Nasıl Pennsylvania nasıl o taraflar güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Devane tarafları herhalde bu arada yine biraz soğuk yaşıyordur ama ben daha da batıdayım. O. Oradan bakınca tabii ortalık Sütliman mı gözüküyor Murat Türkiye'ye nasıl gözüküyor oradan? Ee, aslında yani uzaktan bakınca hiç o zaman öyle Sütliman gözükmüyor. Hatta birçok şey içinde yaşamaktan daha e, net net ve bazen daha rahatsızcı gözüküyor. Hani çünkü hani sadece işte haberlere bakıyorsunuz ya, onları yorumlama konusunda biraz daha e, açık oluyorsunuz yani günlük hayatı yaşamayınca işte Türkiye'de hani zaten sanki çok uzun zamanları gitmişim gibi bir hava olmasın onu yapmak için söylemiyorum bunu ama genelleyerek söylüyorum e, bir, bir sürü yani iyi ve bir sürü kötü konuda hani uzakta olmak şey bir şey işte haberi okuyorsunuz size sadece o haberi yorumluyorsunuz değerlendiriyorsunuz e, oysa hani Çin'de olunca, Türkiye'de olunca bakıyorsunuz bütün bu haberlere rağmen günlük hayat devam ediyor. İşte yine trafik tıkanıyor, yine bir şeyler oluyor. Hani e, Dolayısıyla biraz daha sanki içinde değişince daha yumuşakmış gibi bile oluyor. Yalnız Murat'cığım sabahleyin bir haber duyduk. Ee, bu sabah itibariyle duyuldu bu haber. Obama bakanlardan birini gönderiyormuş Türkiye'ye. Ben de <gülüyor> dedim Müşten acaba şey Murat yani. Löster mı <gülüyor> tahrik etti <gülüyor> Yani... Konuş kardeşim şu adamdan da halletsin. <gülüyor> yani eskiler hatırlar bir Johnson mektubu vardı. Dahneler var canım. O. Evet, evet. Tarih yakın tarihten onu çağrıştırdı bana bu Obama'nın buraya bakan Yumruk bakan vardı, yollaması. Yumruk vardı vurmuşluk vardı hmm. Afyon'un yasaklanması konusunda. Daha Abramovich vardı ziyaretler yapan. Hmm. Yani çok var canım yani sonuçta. ...dünyanın jandarmasından bahsediyoruz. Evet, evet. Peki biz devam edelim... ...kaldığımız yerden isterseniz... ...konuya. Kanun yapma... ...tekniği açısından. Facia. Facia yani. Hani içerik olanak da facia. Mesela şimdi burada öyle maddeler... ...geçmiş oldu ki, hani o zaman ben geçmez... ...diye umut ederken bir taraftan teknik... ...olanak da umut ediyordum. Şimdi diyor ki... ...mesela bir maddede... ...artık elektronik posta araçlarıyla... ...bildirim yapılabilir. Yani tebligat kanunu... ...değiştirdiniz. Hani kime yapılır? E yurt içinden veya yurt dışından böyle hizmetleri yürütenlere. Şimdi bu nedir onu da bilmiyorsunuz. Tebligat kanunu değişmiş durumda. Sonra alternatif erişim yollarını engelleme tedbiri. Bu da bakın çok garip bir şey. Yani normal internetten bahsetmiyor buralara alternatif erişim yolları bulursanız onu da engelleme tedbiri diye bilinmedik bir şeyden bahsediyoruz. Geçen hafta Murat'la onları konuşmuştuk değil mi? Evet. Murat, DNS ayarı evet. değiştirmekten başlayıp proxyler sonra üçüncüsü neydi? Yani, VPN'e kadar gitmişti. VPN ha. ve ve e, yurt dışında güvenilir bir arkadaş ve onun e, <gülüyor> <gülüyor> makinesi üstünden güvenilir haberleşme. Bir de şimdi burada enteresan bir cümle daha var mesela kaldı. Ticari amaçlı olup olmadığına bakılmaksızın toplu kullanım sağlayıcı. Şimdi ben evdeki internet bağlantımı yani wireless e, kablosuz bağlantımın eğer şifresi yoksa ben bu tanıma giriyorum. Giriyorsunuz maalesef. Maalesef. Evet. Şimdi buradaki yükümlülüklerim doğuyor, ben neler o yapmışım falan ve tabii korkunç yüz bin liraya kadar para cezaları falan. Dolayısıyla hani herkesin internetine şifre koyması lazım. Yani başka türlü bu kanundan kaçamazsınız. <gülüyor> Çünkü e, toplu kullanım sağlayıcı oluyorsunuz. İnternetine mi yani? Vedat şey... Bey bir şey söyleyebilir mi? Yani bağlantısın. Evet, dinliyorum. Burada Hı. toplu kullanım sağlayıcı derken hani kaç kişiden sonra topluya giriyor? Yani sonuçları mesela <gülüyor> evimdeki şey hani benim eşim kullanıyor, çocuğum kullanıyor. Evet, işte. evet. Arada evet. da arkadaşım gelecek kullanıcı topluya girecek mi acaba dört evet. kişiden sonra? Bu toplu işlerde hani toplu grup işlerinde şey vardır örgütlü suçların falan birden fazlası toplu, 2'den fazlası toplu oluyor. Yani üç kişiden itibaren eski daha önceleri altı kişiydi toplantı ve gösterişleri kanunu yaşatılıyor. Ama şu anda üç kişinin ötesi toplu olur artık yani. Aslında en en en başında bu yasal düzenlemenin hedef kitlesi internet kafelerdi malum. Tabii. Hala tabii. da onlar da. E, sonradan e, bu kanunun geniş yorumuyla oteller, tabii, e, tabii. kafeteryalar, hastane, pastane, üniversite... E, yani bu yeni kurulan dernek de enteresan. Mesela devlet soruyla dikkat dernek kurulacak deniyor. Bir özel dernek kuruluyor. Adına deniyor ki yani bu kurduğumuz dernek özel dernektir. Hani şimdi böyle sivil inisiyatif. <gülüyor> i̇şte ama şimdi evet. birlik özel e, hukuk tüzel kişiliğine haizdir. Hani öyle bir yapıyorum ki dikkat birlik özel özel falan <gülüyor> kim kuruyor bunu? Deni yani devlet oylar koyuyorsunuz. Peki bunu kurdunuz eyvallah. Kim sonrası ne bunun? Eğer bu derneğe üye olmuyorsanız çalışamazsınız. Şimdi bu madde de var. Bir Şimdi... de daha vahim bir şey var. Eğer o derneği, hı hı. birliği, birliği, birliği evet. neyse. Üç ay içinde kurmazsanız bu kanun kesinleştikten hı hı. sonra bir de para cezası var feci. Tabii ki. Yani... Zaten pardon lafınızı böldüm. <gülüyor> <gülüyor> ben de heyecanlıyım. Türk İnternet.com cuma günü yayınlamıştı. Hı hı. Daha şimdiden hı hı. internet servis sağlayıcılara e, fena halde şey yağmuru olmuş ceza ve uyarı tabii canım. yazılı <gülüyor> olarak da şey demişler bu filtre sistemini adam gibi Kurum. yaygınlaştırmıyorsunuz ya onun tabi daha önceden hazırlığı yapılmış olması Filan. lazım kim satacaksa hangi hani bunların birisi satmaya hazır olmuş olsa ondan alacağız şaşırmışlardır kimden alacaklarını yani o da var <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi buna da tabi güzel maddeler var kötü maddeler var diye geçemiyorum ben çünkü burada çok ciddi bir şey var. Bir de tabii ilginç bir şey mesela bu şimdi siber güvenlik kurulu diye bir şey daha çıkıyor elektronik haberleşme kanunun içerisinde. Şimdi burada çok bir üst yapı daha kuruyoruz. Bu bizim halkımız dilinden dönmediği kelimeleri bir uyduru veriyor yani. Şimdi Ankara'da bir işte şey kurulmuş. Bu Odtu'nun yolunun açılmış olduğu, OTTÜ'den yol geçen bir AVM var. Oranın adı e, Taurus. Yani bu Toros hani e, boğa anlamındaki Latince kelimeden geliyor. Taurus koymuşlar. Bizim vatandaşın dili dönmüyor geçen gün Ankara'dayım. Taurus abi doğru. Taurus. <gülüyor> <gülüyor> Yalan da değil yani. <gülüyor> Taarruz merkezi kurulmuş orada diyor. Şimdi bu da ilginç. Yani e, bu, bu siberi de e, siper olarak okuyor geçen gün birisi. Siper güvenliği abi, bu farklı bir şey diyor. Bu, siper, yani tam yatıyoruz. Yani bu şimdi e, şaka bir yana bu üst kurul da bir ayrı bir kurul olacak bakın. Hani ileride burası NSA falan olur. Yani bu üst kurul olarak. Çünkü o da bir garip yan tarafa doğru gidiyor. Bunların hepsi hukukun dışına çıkan e, çok korkunç denetimsiz güç odakları. Yani şimdi kurulmuş olan telekomünikasyon kurumu yeni adıyla TIP, bu e, bu şimdi yetkiyi idari personele verdiniz. O idari personeli atıyorsunuz direkt olarak başbakanlığa bağlı diyorsunuz yani yürütmenin başına bağlı. Şimdi yürütmenin başı artık telekomünikasyonu kontrol ediyor oluyor. Yürütmenin başı siber kurulu kontrol ediyor oluyor. işte şu günlerde. E, tabii, bir bakıyorsunuz e, o zaman hani e, Türkiye nereye gidiyor? Yani. Yani bu, burayı e, tarihteki örnekleriyle kıyasladığımızda Mussolini veya Hitler'in elinde bu imkan yoktu. Franco'nun da bu imkan yoktu. Bundan çok daha azlarıyla neler yaptılar? Yani bilemiyorum ben bu kadar gücün denetlen, denetlenmeden e, ve bütün denetimlerden kaçırılarak e, tesis edilmiş olması e, bana güvenin merak etmeyin tipinde tipik diktatör baba hani halkıyla beraber yaşar, onunla ölür, onun gibi hisseder falan. Bunu kimse istemiyor ki. Yani kendini bunun vazifeli görmek nereden çıkıyor? Yani, yani bunu da anlamak mümkün değil. Yani bilemiyorum. İnşallah bu seçimlerde anlayacağız halkımızın hangi tarafta düşündüğünü. Siz çok gerildiniz. Çok gerildiniz. Vedat Bey evet. bir ara verelim <gülüyor> isterseniz. <gülüyor> Şöyle tamam. bir deniz altına inelim. Tamam. Ee, serinleyelim. The Beatles ve Yellow Submarine geliyor. In the where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life It's coming. 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Konuğumuz, canlı yayın konuğumuz Sayın Avukat Vedat Gürer. Program ortam Murat Loster, Okyanus Ötesinden. Hattımızda bizimle beraber... Konular malum. Can sıkıcı. Evet. <gülüyor> Bugünlerde evet. Özgürlükler böyle yavaş yavaş gittikçe insanın canı sıkılıyor. Ama herhalde Murat'ın belki daha özgürlükler ülkesinden söyleyeceği bir şeyler vardır. Var mı Murat? Buradaki şeyler yani burada iki tane şey söyleyebilirim. Nerede olduğunu dinleyicilerimizle bir paylaş istersen memnuniyetle San Francisco'dayım. Ee, i̇şte burası malum işte silikon Vadisi denen yerin denize döküldüğü yer aslında bir anlamda ee, işte dola olarak işte burada teknoloji e, inovasyon etrafındaki haberler çok yer buluyor uluslararası haberlerde de dege olarak tüm haberlere baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde iki tane haber öne çıktı bir tanesi e, işte Ukrayna'daki son haberler oldukça önemli yer tutuyor bir ikincisi de bayağı uzun uzun tartışıldı iyiliğiyle kötülüğüyle WhatsApp denen programın Facebook tarafından satın alınma haberi çok uzun çok detaylı tartışıldı hatta cumartesi günü WhatsApp bir saat kadar kesildi hemen bu şeyin üzerine Facebook özür diledi bile yani hani biz biz aldık bizim yüzümüzden olmadı ama yine de özür dileriz diye başladılar konuya onun dışında e, dün e, ve bugün de gidiyor olacağım. E, i̇ki günlük bir e, B-Side isimli bir hackerlar ve işte bir, özel bir daha e, alternatif bir güvenlik konferansındayım. E, yarından sonra da e, RSA konferansı yine oldukça büyük, işte buranın en kapsamlı güvenlik e, fuar ve konferanslarından bir tanesi olacak. Hmm. E, dünü birazcık özetleyebilirim. Dünkü benim katıldığım e, konuşmalarda e, öne çıkan konular biraz daha şey üzerineydi. E, i̇şte bu e, Türkiye'de de zaman zaman yaşanan e, hizmet engelleme saldırıları, DDoS saldırılarının e, yeni türleri üzerine e, yeni yaklaşımlar ve onlara karşı neler yapılabilecek ama daha önemlisi bunlar nasıl önümüzdeki dönem şekillenecek üzerine bir takım konuşmalar yapılıyordu. Oldukça e, teknik seviyesi yüksek. Evet. Bundan sonra da biraz daha yeni çıkan ürünler üzerine biraz daha e, konsantre olacak gibi duruyor konu. E, open source dediğimiz açık kaynak kodlu yazılımlar ve de e, bilgi çağını programında da daha önce konuştuğumuz e, bu farklı açık kaynak kodlu yazılımların e, farklı lisans türleri e, bir hani neredeyse işte katılımcılarının e, yarısı civarının e, hani hacker olduğu, hani gerçek anlamda suç kriminal anlamda da hacker olduğu bir şeyde yapıda bile konuşuluyor olması benim çok dikkatimi çekti. Demek hacker olsalar bile işte acaba hangi lisansla yayınlayalım biz bu software'leri sorusunda Önemsiyorlar. O çok bana değişik geldi. Çok Türkiye'de alışık olmadığımız bir şey galiba. Birbirleriyle konuşurken şey konuşuyorlardı sunumlardan bir tanesinde. Hani oturup çok güzel işte programlar yazıyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Bunları yaparken işte atıyorum bir beş dakika daha ayırın da bir de bunu hangi lisanslının adını söyleyin. Ona göre biz de ne yapacağımızı bilelim diyordu dünkü konuşmacılardan bir tanesi. Bu e, yani paylaşmak paylaşmaq istedim. Hekureti diye bir kavram var ama yani yok mu? Sen, sen daha bilirsin. diye bir kavram var. Ama hani kreti kavramında işte GPL versiyon 2 ile GPL versiyon 3'ün farkının tartışıldığının oh. ben farkında değildim kişisel hmm. olarak. <gülüyor> yani, evet valla sana kolaylık versin yani bu e, çalışmalarında. NSI dedikoduları ver biraz da ya oralara gitmişken. E, o da o da çok ilginç ee, çünkü e, hani NSY dedikodları hakikaten dedikodu şeyinde kalacak ee, hani bugün bir tane konuşma var onu özellikle girip merak ediyorum ne konuşulacak diye ama yani hani burada oldum işte kaç gündür hani hiç kimse NSY'den şey yapmıyor ki yokmuş gibi davranılıyor. Hmm hani o da o da bir ilginç, ilginç bir durum yani hani özellikle böyle bu konunun işte yukarı çıkmadığı böyle hani üzerinde konuşulmadığı hani sanki herkes o yaşanmamış da o köşe yani öyle bir şey yani galiba hani emin değilim ama hani e, biz e, Türkiye'de daha fazla duyduk dinledik ve önemsiyoruz hmm, e, sanki burada güzel. da e, hani Acaba işte basın ve şeyler elbette çıktı, ayyuka bir şeyler oldu ama acaba burada da biraz az mı e, basında, televizyonda, haberlerde ve halkın arasında az yer buldu dolayısıyla e, merak ediyorum. Ama Murat'cığım şimdi orada şöyle bir şey var biliyorsun. Bunu bir Amerikalı psikolog e, şey olmuş, keşfetmişti yıllar önce. Adı bunun kognitif disonans. Yani, e, Bilgisayar. Bilişsel ne olabilir şey yani duyarsızlık hı hı. gibi tam Türkçesini çıkartamadım şimdi ama özü şu yani inanç sisteminizle çatışan bir bilgi size gerçek olarak geldiği zaman bu inanç sisteminizle çatıştığı için gerçeği değiştiriyorsunuz ve inanmamayı seçiyorsunuz. Yani bunu toplumlara uygulayabiliyorsunuz mesela görme diyor adam kutuyu görme. Hesabı görme İnanç sistemi derken e, laik bir Hayır, bu, mi? Herhangi bir inanç söylüyor. oluyor. Hayır. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani, kognitif disonans bizim kendi genlerimizde var. Yani Her Anladım. zaman bunu yaşıyoruz. Birisi ölür öldüğüne inanmaz. <gülüyor> Yok yani inanç dedikçe <gülüyor> iman. <gülüyor> Hayır, orada <in> iman <gülüyor> deyince de yerleniyor ya. Yani bu, bu şekilde e, Amerika'da da tabii ki aynı şekilde. Yani N.S.A diye birisi böyle yapıyor. Vay, bunu dinliyormuş ama bu onların temel e, inandıkları güçlü üst yapı devlet ve tabi paranoyak da bakar Amerikalılar hani devletlerine biraz her zaman zaten bilirler yani öyle bir şeyler yaptığını ama böyle vurgulanması onların sistemini sarstığı zaman bunu değiştiriyorsunuz bu gerçeği e, ülkemizde de öyle yani i̇şte, bakın şu, şu anda bir e, toplum modellemesi yapılıyor işte inanç sistemi dediğimiz yani inandığınız bir şeye kuvvetle inandığınız bir partinin Yok onları görme bu başka bir şeydir. Sen onu unut bakayım gibi böyle mandrake gibi hani eskiden var. Yani böyle e bir yok ama dünyancımız... şimdi bir de şu da var. Haklısınız elbette. Murat'ın bulunduğu ortam şu anda işte Silikon Vadisi'nin en İşin artık böyle incelmiş evet, bir düzeyiyle uğraşan Hı -hı. beyinler orada. Hı -hı. Yani politika, politika gibi bakıp hani pöh diyorlardır. Hı -hı. Kesinlikle. Bizim toplumda geçen gün birisi anlatıyordu. Politika bütün hayatımızı kapladı. Birinci sorunumuz oldu diyor. Bakın insan kaynakçıları, insan kaynağı Hı -hı. profesyonelleri örgütlenmişler internetözgürdür.com diye bu hı hı. son düzenlemelere tepki vererek böyle bir web sitesi kurmuşlar ve kendi mesleki terminolojileriyle şöyle diyorlar. Hükümet bizim üzerimizde mobbing uyguluyor. Bu Çok son doğru. yasal düzenlemeleri hı hı. Hı hı. yapış tarzıyla diye. Yani işte yani kabul edeceksiniz bunu. Yani. Edeceksiniz bunu yani. Bu kadar ki e, hı hı. profesyonelliği bir kenara koyup Şimdi bu Maka biraz bir hani ad sahibine göre kişiler der ya bizim <gülüyor> halklarımız yani. Şimdi bizim şu anda yaşamış olduğumuz olay bakın mesela bir bir yürütmenin başı sadece bundan bahsediyor. E oysa e, yani daha önceki başka mühim insanlar hani dön her dönemin bir mühim insanı oluyor şimdi. Bu mühim insanlar bugünün mühim insanları. O mühim insanlar ne konuşuyorsa şimdi onu dinliyorsunuz. E bu demek ki bu önemli diyorsunuz. Oysa şu anda üretim ne olmuş, ihracat ne durumda, malını üretmiş adam ne yapıyor? Bunları mühim insanlar konuşmuyorlar şu anda. Evet. Yeni mühim insanlar getirecek bu milleti. Ona <gülüyor> inanıyorum yani. <gülüyor> Neyse siz de bizim mühim bir konuğumuz olarak gene mühim şeyler paylaştınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Teknik Masada arkadaşım Selahattin Çolak'la birlikte biz buradan iyi günler diliyoruz i̇yi Açık Ben de buradan güzel bir gün ve hafta diliyorum çok teşekkürler var Hoşçakalın Hoşça kalın efendim bilgi çağının hukuku teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü hukuk ve teknoloji ilişkisi